وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اَمَّا Selam السَّلَامُ ve وَرَحْمَتُ اللّٰهِ Değerli kardeşlerim, bu akşamki sohbetimde konumuz ashab Kiram'la ilgili olacaktır. Allah Azze ve Celle ashab Kiram'ı bu ümmete bir örnek olarak Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a destekçi olarak vermiştir. Bu örnekliği nasıl kazandılar? Bu örnek insanların davranışları nelerdi? Özellikleri nelerdi? Bu konuda inşallah sizlerle sohbetimizi yapacağız. Başta Ashab-ı Kiram kimdir? Bunu bilmemiz lazım. Ashab-ı Kiram, Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde yaşamış olan ve ona iman edip iman üzere olan herkes Ashab-ı Kiram'dır yani ömründe bir an bile ve vesselamla beraber bulunmuşsa ve iman etmişse ona ve o iman üzerine de rahmete geçmişse ölmüşse vefat etmişse o kişiye ashab-ı kiram denir ve bu ashab-ı kiramın ümmetin en hayırlı insanlar olduğunu en hayırlı topluluk olduğunu da e, iman ederiz Ehli sünnete göre biz o insanların hayırlı insanlar olduğunu e, iman ederiz ve biz bu insanları hayatımıza dini aktarmada örnek olarak almamız gerekiyor. Niçin? Çünkü bizler Aleyhisselatü vesselam'ın döneminde bulunmadık. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın risaleti ona ulaştığında o dönemde yaşamadığımızdan dolayı o insanlar gördü onu ve onlar bizlere dini aktardı. Eğer biz Aleyhisselatü vesselamı anlamak istiyorsak Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak ancak Ashab-ı Kiram'la eğer karşılaşıp onların bize aktarmış olduğu bilgileri alırsak, iman edersek ve onların anlamış olduğu şekilde uygularsak o zaman Aleyhisselatu Vesselam'ı da anlamış oluruz. Kur'an'ın maksadını da anlamış oluruz. Ve Kur'an ve Sünnet'e baktığımızda Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde ve Peygamberi Aleyhisselatu Vesselam Birçok hadis-i şerifinde farklı sahabesini hem toptan hepsini birlikte olmak üzere hem de özel olarak tek tek isimlerini sayaraktan farklı faziletlerini bizlere bildirmiştir. En güzel örneklerden bir tanesi de Allah Azze ve Celle Tövbe Suresinin 100. ayetinde buyurur ki وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ ansar ve الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم önce gelen yani İslam dininde ilk İslam'a e girenler öne geçen ilk muhacir ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razıdır. Allah azze ve celle onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah azze ve celle'den razı olmuştur. Bu da gösteriyor ki, muhacirler kimlerdir? Mekke'den, Medine'ye göç eden ilk Müslümanlardır ve Ensar da Medine ehlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamı karşılayan, ona iman eden ve onun ölümüne kadar risaleti destekleyip, dünyanın her yerine onun vefatından sonra da yayılmasında çalışan insanlardır. Yine Allah Azze ve Celle Fetih Suresinde ashabi Kiram'ın faziletlerinden anlatırken, bizlere haber veriyor Fetih Suresinin 18. ayetinde لَقَدْ radiyallahu anil عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَعِيُونَكَ وَتَحْدَ الشَّجَرَ Yani Allah Azze ve Celle o müminlerden ağacın altında sana beyat etmiş olan o müminlerden razı olduğunu ve ve Selam buyuruyor ki kişi Allah Azze ve Celle kişiden razı olmuşsa o kişinin cennete gireceğini bizlere bildiriyor. Ve yine hadisi şeriflere baktığımızda, sünnette baktığımızda genel olarak övgüyü sahabe kiram hakkında gördüğümüz zaman Buhari Müslüm hadisinde İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh'dan geliyor aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki Hayru ümmeti karni buyuruyor. Benim ümmetimin en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır buyuruyor. Thummellezine yelunehum Sonra onlardan gelen asırdır diyor. Yani tabiinlerdir. Thumme'llezine yelunhum ve onlardan sonraki gelen asırdır. Yani ilk üç ilk üç nesil dediğimiz hayırlı nesil sahabe dönemi, ondan sonra tabiin, ondan sonra etbayi tabiin. Peki bu insanlar neden en hayırlı insanlardı? Yani renkleri mi farklıydı? Paraları mı çoktu? Niçin Aleyhisselatu vesselam buyurur ki en hayırlı insanlar benim zamanımda yaşayan insanlar en hayırlıdır. Yani buradaki maksat en takvalı insanları, ümmetin kıyamete kadar mevcut olacak ümmeti Muhammed'in en takvalı, en samimi insanların aleyhissalatü vesselamın zamanında bulunacağına bir işarettir, haberdir. Ve aynı zamanda ikinci gelen nesil onlardan sonraki en hayırlı nesil olacağını ve üçüncü nesilde etbayet tabiinde onlardan sonraki gelen en hayırlı nesildir. Yine Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhudan Müslim ve İmam Ahmet'in müsletinde geldiği gibi aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki en-nucûmu emenetun lissemâ fe-îzâ zehebet n-nucûm âte lissemâme tu'ad Muhakkak ki diyor yıldızlar gökyüzünün bir güvencesidir. Ne zaman ki gökyüzünden yıldızlar kaybolursa o zaman Gök yüzüne yazılı olan yani kıyamet muhakkak vuku bulacaktır gelecektir. Ve en emanetun li ashabi ve muhakkak ben de diyor ashabım için bir güvenceyim. Fe idade hepdu erteli ashabim ayuat ve diyor ki ben ne zaman göç edersem vefat edersem ashabımın başına da yazılı olan gelecektir. Ve ashabi emanetun li ümmeti ve ashabım da bu ümmetin neydir güvencesidir. Fakirde zehbe ashabi, ahteli ümmeti mayuadun. Ve ne zaman ki benim ümmetimin ashabi kiram, ümmetimin içinden ayrıldığı zaman, vefat ettiklerizim artık aralarında bir sahabe kalmadığı zaman, o zaman ümmetin başına vaad edilen yazılmış olan gelecektir. Nedir o? Yani ihtilaflar, kalplerin ayrılması. İç savaşlar, husumetler, anlaşmasızlıklar bunlar fitneler, savaşların olacağını bildirmektedir. Ve İbni Ebi Şeybe'nin rivayetinde ise Ashab-ı kiramın faziletini anlatan bir başka örnek daha vereceğim. O da nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ men مَنْ ve وَصَاحِبَن۪ي Diyor ki İnsanlar bir güzelliktedir, bir hayır üzeredir ta ki beni gören insanlar onların içinde bulunduğu müddetçe buyuruyor. Yani ashab-ı kiram içinizde bulunduğu müddetçe sizler iyi üzerisiniz, iyilik üzeresiniz, doğru yol üzeresiniz buyuruyor. Sonra yine buyuruyor ki ve yemin ederek bu sefer diyor vallahi la tezelun bi hayrin ma da ma men raa Men raa men raaani ve sahibe men sahibeni ve buyurur ki Aleyhisselatü Vesselam gene yemin ederekten, Aleyhisselatü Vesselam tekrar yemin ederekten buyuruyor ki yine Allah'a yemin olsun ki sizler hayır üzeresiniz. Beni görmüş olan insanlara görenler aranızda olduğu müddetçe yani tabiin alimleri, tabiinden olan insanların, tabiin insanlardan olanların da aranızda bulunduğu müddetçe sizler hayır üzeresiniz buyuruyor. O yüzden Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 110. ayetinde buyuruyor ki Kuntum hayra ümmetin uhricet Muhakkak siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Allah Azze ve Celle bu ayeti söylerken bunu genel olarak ümmeti Muhammed için buyuruyor. Yani ümmeti Muhammed dinler arası, peygamberler arası tabi olmuş olan insanların en hayırlısının ümmeti Muhammed olduğunu bildiriyor. Ancak burada bir husus var tefsir alimleri diyor. Bu en hayırlı insanların en hayırlıları da yine ashab-ı kiramdır. Yani kuntum khayra ummetin uhricet lin denirken bu en hayırlı insanların en hayırlıları da kimlerdir yine ashab-ı kiramdır. Niçin çünkü onlar te'murûne bil ma'ruf ve tenhavne anil munker ve tu'minûne billah. Çünkü onlar iyiliği emreder. Kötülükten men eder ve Allah'a inanırlardı da o yüzden. O yüzden Allah Azze ve Celle bu insanları en hayırlı ümmet niteliğini vasfını onlara veriyor. O yüzden değerli kardeşim bu ayet ne kadar ümmet için genel de olsa en hayırlı bu ümmetin içinde de ashab-ı kiramın olduğunun işareti olduğunu alimler söylüyor. O sebeple biz bu ümmetin en hayırlı olan insanlar ashab-ı kiram nasıl bu mertebeye ulaştı? Bunu bilmemiz lazım. Allah azze ve celle bu insanları neden kendisine yakın insanlar olarak seçti? Bunların davranışları nelerdi? Ve biz bugün Aleyhisselatu vesselamın ümmeti olarak hangi davranışlarda bulunmamız lazım ki Bizler içinde Allah Azze ve Celle sahabeyi övmüş olduğu şekilde övmesi için neler yapmamız gerekiyor? Bu özellikleri inşallah burada birkaç madde halinde anlatmaya çalışacağım. Birinci husus bu insanların Allah katında farklı bir yere ulaşmalarının sebebi bu insanlar Allah'ın emrine ve onun elçisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emrine sımsıkı bağlı idiler. Yani o emirlere hafife almıyorlardı. Tamamen itaat ediyorlardı. Ve hayranlıkla Allah'ın emirlerine ve peygamberin emrine hayranlıkla teslim oluyorlardı. Asla şüphe etmiyorlardı. Asla emiri bir ileri vakte tehir ettirmiyorlardı. O yüzden Enfal suresine baktığımızda 8. suredir. 20. ayetinde Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ya eyhellezine amenu iti'u Allah ve resuluhu ve la tewellu ve Bu ayeti geldikten sonra Allah azze ve celle buyuruyor: "Ey iman edenler, Allah'a ve onun elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat edin." İtaat ettikten sonra ne yapacaksınız? İşittiğiniz halde Ondan yüz çevirmeyin. Yani o diyor ki böyle yapın, emre diyor. İşittiğiniz halde Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın emrini işittiğiniz halde ne yapmayacaksınız? Ona e, yüz çevirmeyeceksiniz. Yani ona doğru döneceksiniz ve itaat edeceksiniz. O yüzden değerli kardeşim, ashab-ı kiramın en büyük özelliği Allah katında yüksek mertebe ulaşmaların sebebi neymiş? Allah'ın emirlerini hayranlıkla, tam itaatle, hafife almadan kabul ediyorlardı. Bu olayı sizlere bunun Kur'an'da, sünnette bunu çok bir sürü örneği var. Ama ben sadece bir kıssa anlatacağım. Bu da ne kıssasıdır? İfk olayı. Annemiz olan, müminlerin e, anneleri olan bir tanesi kimdir? Hazreti Ayşe radıyallahu anhadır. Buna çok çirkin bir iftirada bulunuldu. Goya, o Safvan İbn-i Muattar radiyallahu beraber zina edildiği münafıklar tarafından yayıldı. Bu zina haberi yayılınca maalesef bazı imanlı, inançlı insanlar da bu dedikudaya inandılar. O kadar inandılar ki hatta Ebu Bekir'in devamlı, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh varlıklı bir insandı, zengin bir insandı. Devamlı yardım etmiş olduğu, nafaka vermiş olduğu fakir sahabeden e, e, ismi Musta İbn-i Essase anh'u bu haberlere yayılmasında o da konuşuyor. Yani bilgisi olmadığı halde aslı olmayan bir haberin münafıklar tarafından üretilmiş, çıkartılmış olan haberin yayılmasında onun da ağzı bu oyuna alet olunca dili Ebu Bekir diyor, subhanallah diyor. Bana diyor cahiliye döneminde İslam'dan önceki dönemde böyle iftiralar atılmadı. Ne bana ne de aileme. Nasıl olur İslam'a girdikten sonra Allah Azze ve Celle bizi İslam'la şereflendirdikten sonra nasıl olur da şereflendikten sonra bana böyle ve aileme ithamlarda bulunur. Vallahi o kimselere yardımımı bir daha etmeyeceğim diye ne oluyor? Yemin ediyor. Ve baktığımız zaman bir insan olarak Doğal bir harekette bulunuyor. Yani sana kötülük yapana sen yardım etmesi Bu insanın bir normal tabi reaksiyonudur. Davranıştır, tepkisidir. Ama bunun üzerine Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. Ve herkes kendisini Hazreti Ebubekir'in yerine getirmesi lazım, koyması lazım. Acaba benim hakkımda, ailem hakkımda böyle iftiralar yapıldıktan sonra Allah Azze ve Celle bana bu emri verseydi ben acaba bunu yapabilir miydim? tahammül edebilir midim ve emre tam sımsıkı sarılabilir midim? Allah Azze ve Celle Nur suresinde, bu ifk olayı zaten e, Nur suresinde açıklanıyor ve İmam Bukhari bu ayeti, sureyi tefsir ederken hadiste de bu olayı da zikrediyor. Nur suresinin e, 22. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, İçinizden faziletli ve, ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara Allah yolunda göç etmiş edenlere mallarından verme, vermeyeceklerine yemin etmesinler buyuruyor. Yani adam kesin haberi duyuyor ki falan kişi Ebu Bekir'in ailesi hakkında kötü çok büyük çirkince iftiralar attığını haberin aldığı halde Allah Azze ve Celle ona diyor ki o kişi Allah yolunda muhaciredir, o yakın akrabadır, o fakirlerdendir. O yüzden sakın olaki ona duyduğunuz, yapmış olduğu yanlış davranışından, günahından dolayı yemin edip de hayırdan durmayın. Niçin? Devamını da buyuruyor. Çünkü diyor Allah Azze ve Celle e, yani e, yemin etmesinler, bağışlasınlar, feragat göstersinler. Niçin? Çünkü diyor Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bunu duyunca Ebu Bekir Ali radıyallahu anh'u ne yapıyor sizce? Bu ayeti duyduktan sonra Allah'ın emrine hemen boyun eğiyor. Allah Azze ve Celle'nin emrine e, e, boyun eğiyor diyor. Bela Vallahi ya rabbena inne lenuhibbu en takfirlene ve da'alehu bime keme yasna. Ondan sonra diyor ki Allah'ım yemin ederim ki diyor ben senin beni bağışlaman benim için en sevgili şeydir diyor. Yani onlar benim aileme bu kişiler iftira da atsa en samimi dostlarımdan, arkadaşlarımdan, din kardeşlerim bana haksız yere ve ailem hakkımda iftira da atsalar ben senden bağışlamayı istiyorum. Çünkü bu benim için en sevimli davranıştır, en güzel davranıştır deyince o kişiyi tekrar çağırıyor. Diyor ki al İbni Usase al malımdan al sana tekrar sadakamdan devam vereceğim. Size soruyorum, birisi sizin sırf ticaret malınıza dil uzatsa ne yapardınız? Sizin bırak ailenizi, eşinize efendim başka bir arabanıza ve da bir zarar verdiği zaman onunla kardeşlik ilişkileriniz ne kadar devam sürdürebilirdiniz? O yüzden ashab-ı kiramın en büyük özelliği Allah'ın emirlerine hemen teslim oluyorlardı. Artık bunun üzerine tartışmıyorlardı. E biz diyoruz ki bir Müslüman Aleyhisselatu vesselam diyor üç günden fazla Kardeşinden ilişkisini kesemez. Üç günden fazla kardeşinde küstün kalamaz dediğimiz halde, bunu bildiğimiz halde diyoruz bana ne? Ben onunla asla barışmam. O zaten kötülerdendir. O zaten yaptığı davranışlar affedilecek bir davranış değildir diyorsunuz. Ebu Bekir'in başına gelen affedilecek davranış mıdır? Ama Allah Azze ve Celle emrettiğinden dolayı feragat et, merhametli sen davran, bağışlayıcı ol, Allah da seni bağışlayacaktır. Bu niyetle ilişkiler kurulursa o zaman ashabi kiramın mertebesine ulaşabiliriz. Ama bizler işimize gelmediği zaman Allah'ın emirlerinden uzaklaşırsak kitabın bir kısmına inanıp diğer kısmını inkar edersek ne olur? O zaman bu iman samimi olmaz, dürüst bir iman olmaz, eksik bir iman olur. O yüzden değerli kardeşim itaati iyi bilmemiz lazım. Nitekim bu itaat edenler hakkında sonucunu bilmemiz lazım. Allah'a itaatın sonucu nedir? Allah Azze ve Celle ben itaat etsem bunun sonucu nedir diye insan tefekkür etmesi lazım. Yani ben bana yapılan, aileme yapılan iftiralara, zulümlere, haksızlara Allah için bağışladığım zaman, Allah'ın emrine itaat edip nefsimi yendiğim zaman karşılığında mükafatı nedir? Yine Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Ali İmran suresinin 172. ile 174. ayetleri okuduğumuz zaman Allah Azze ve Celle bizlere Müslümanların en zayıf, en yaralı olduğu anı anlatıyor ve itaatin önemiyetini gösteriyor. Uhud savaşından sonra biliyorsunuz Müslümanlar başta savaşı yenmek üzereyken bazı grup sahabe peygamberin sözüne itaat etmediklerine dolayı okçular tepeden inip Halid bin Velid müşrikler safındayken ne yapıyor? Bu fırsatı kullanartan Müslümanları sırtlarından vuruyor ve böylelikle Müslümanlar beklenmedik bozguna uğruyorlar ve anca zor bir şekilde tekrar toplanıyorlar. Toplandıktan sonra Cebrail aleyhisselam geliyor ve çoğu sahabe yaralanıyor ve yetmişe küsür sahabe şehit ediliyor orada. Kanlar içindeyken Allah azze ve celle Cebrail'i gönderekten peygamberine emrediyor. Diyor ki kalk onlar hepsi müşriklerin üzerine yürüsünler. Bunun üzerine bazı sahabe, savaşa katılmayan sahabeler savaşa yetişiyorlar. Diyorlar ki biz de gelelim bunlar yaralı ya Resulallah. Bunlar kalsınlar biz gidelim. Bizler hepimiz sıhhatlıyız, kuvvetimiz yerinde. Bunlar ise yaralı. Aleyhisselatu vesselam diyor hayır sadece benimle Uhud savaşında bulunanlar, savaşanlar gelecek diğerleri katılmayacak diyor. Bu onlar o kadar ağır geldiği halde sahabe hiçbirisi itiraz etmiyor. Yaralı halde gidiyorlar. Ve Allah Azze ve Celle bu olayı anlatıyor. Diyor ki sizler kanlar içindeyken, yaralıyken Allah'a itaat ettiniz. İtaatin sonunda size ne, ne ulaştı? Bir, pek büyük bir mükafat var diyor. Yani ebedi cennet vardır diyor. İki, Allah Azze ve Celle sizi kendisine veli yaptı. Bu itaatinden dolayı Allah'ın emrine sırf itaat ettiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onların velisi oldu. Onlar da Allah Azze ve Celle'nin velisi olduğunu bizlere bildiriyor. Ve yine Allah Azze ve Celle bunlara büyük bir keremde bulunacağını yani ihsanda bulunacağını bizlere bildiriyor. O yüzden değerli kardeşim Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman itaatın mükafatına o zaman insan neden Allah'ın emirlerine uymak etmesini bilecek ve daha iyi uygulamaya geçecek. Ama Allah Azze ve Celle'nin itaatinin karşılığında alacağı mükafatı bilmese, yüz defa da ona söylese, namaz farzdır, namazını kılacaksın, adam kavrayamamış Allah'ın emrin ne kadar önemli olduğunu, o itaate isyanın ne kadar büyük bir günah olduğunu ve bunun cezasının Allah katında... Ağır olacağını o insan anlamadığından, idrak etmediğinden dolayı Allah Azze ve Celle'nin emrine ne yapıyor? Hafife alıyor, göz ardı etmeye çalışıyor. Ashab-ı kiram ise Allah Azze ve Celle'nin emrini ciddiye almıştır, hayranlıkla tam bir şekilde itaat ederekten uygulamıştır. Ve bu da onların en büyük özelliğiydi. İkinci özellikleri neydi ashab-ı kiramın? Ashab-ı kiramın ikinci en büyük özellikleri ise Bunlar imanlarında, davranışlarında, sözlerinde samimi idiler, gerçekçi idiler, yalancı değillerdi, münafık değillerdi. Yani Allah'a iman ettik dedikten sonra ona uygun bir şekilde hayatlarını sürdürdüler ve bu hayatı sürdürmelerinde de yalancılık yapmadılar. Bunu da Allah Azze ve Celle yine Haşır Suresinin, 8. ayetinde bizlere bildiriyor. Diyor ki: "Lil fuqara'il muhacirinel lazina ohricu min diyarihim ve amwalihim, yaftaguna fadlan min Allahi ve ridvana ve yansuruna Allah ve Resul'a ulai diyor. Allah Ze ve Celle buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de galimet payından muhakkaki belirli bir kısmı muhacirlere verilecek. Hani ki muhacirlere yani Mekke'den Medine'ye göç eden muhacillere verecek. Niçin? Çünkü bu insanlar Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden muhacillerdir de o yüzden. Allah Azze ve Celle onlara bir pay vermiş. Savaş ganimetinden Aleyhisselatü Vesselam ne geçirse muhacillere özel bir pay var. Ondan sonra Allah Azze ve Celle de bunu açıkladıktan sonra diyor ki Yani işte doğru olanlar bunlardır. Eğer bu insanlar doğru olmasaydı bugün bize İslam ulaşmazdı. Bunu bilmeniz lazım. Eğer bugün o insanlar o zaman peygamberin yanında bulunan ashab-ı kiram doğru insanlar olmasaydı sözünün sahibi olmasalardı Kur'an bugün bize ulaşmayacaktı. Sünneti peygamber aleyhissalatü vesselamın ulaşmayacaktı. Eğer bugün bize din ulaşmışsa o insanların Allah'a karşı olmuş olan görevlerini doğru bir şekilde inançlı bir şekilde yaptıklarından kaynaklanıyor. Ve yine bunu Allah Azze ve Celle Ashab Suresinde bizlere ispatlıyor. Ashab Suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh Buyuruyor ki müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır buyuruyor. Allah'a söz veren erkekler erlerin olduğunu ashab-ı kiramdan bizlere bildiriyor. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirdi ve öldürüldü, şehit edildi ve da vefat etti o yolda canını vermiştir. Kimi de beklemektedir yani o sahabe-i kiram ölmesi de şu anda o zamanda aleyhissalatü vesselam döneminde ama Peygamberden sonra dahi bu yolda devam edeceğini, yani Allah'ın dini devam yaşayacağını, Kur'an'a ihanet etmeyeceğini, Peygamberine ihanet etmeyeceğini, İslam'ı nesillere devam taşımada da görevini yapacağını Allah Azze ve Celle buyuruyor. O yüzden değerli kardeşim sonunda da diyor ki onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Peki bizler Allah'a azze ve celle iman ettikten sonra ne kadar bu söz üzerimizde durduk? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah la na'budu illallah dedikten sonra Allah'tan başkasını kimseye tapmayacağız kulluk etmeyeceğiz dedikten sonra ne kadar bu sözün üzerinde durduk? Bunu söyledikten sonra bir kısım insanlar kabirlere gittiler. Bir kısım insanlar Allah'ın dışında başkalarına yalvarmaya başladılar ondan sonra kendilerini hala söz üzerinde olduklarını iddia ediyorlar. O yüzden değerli kardeşim, sahabeyi bu ümmetin içinde başarılı yapan örnek hale getiren davranışlarından birisi, bu insanlar Allah'a ve Resulüne vermiş olduğu sözlerinde diler, yalandan söylemediler iman ettiler ve bu imanını bedeniyle vücuduyla, diliyle ispatladılar. O yüzden değerli kardeşim bu çok önemlidir. Ve nitekim Aleyhisselatu vesselam Uhud şehidine gittiği zaman her defa, defasına ziyaret ettiğinde dermiş ki ben mahşer gününde, ahiret gününde sizlerin şahidiyim. Sizler Allah yolunda öldüğünüzü, Allah'ın kelimesinin yücelmesi için mücadele çaba gösterdiğinize ben şahidim dermiş. Yani sözünüzde durdunuz. Allah'a ve Resulüne itaat, itaat ettiniz ve ona ihanette bulunmadınız. O yüzden bir Müslüman sahabe gibi olmak gerekiyor dedik ya başta. Olabilmesi için ikinci özelliği vermiş olduğu sözünde Allah'a karşı vermiş olduğu o akitte La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra İslam'a girdikten sonra o davranışında artık sözünü bir daha bozmayacak emirlerine seve seve sımsıkı bağlı kalacak. Yine değerli kardeşim üçüncü haslet. Bu insanları Allah Azze ve Celle ümmete ve insanlığa ehil olarak göstermesinin sebeplerinden bir tanesi de çünkü bu insanlar dünya için uğraşmamışlar. Dünya için ellerinde imkan olduğu halde dünya nimetlerini terk etmişler ve ahireti arzulamışlar. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلِمُونَ فَت۪يلًا Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki onlara de ki yani ashab-ı kirama ve ümmeti Muhammed'e de ki dünya menfaati önemsizdir, kalil, kıymetsizdir, azdır, değeri yok. Ancak Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır. Kimler için? Allah'tan korkanlar için, takvalı olanlar için, kalbinde Allah'a iman olan o kişi için ahiret hayırlıdır. Ancak kalbinde iman olmayan için dünya daha hayırlıdır. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, kafir için dünya cennettir. Mümin ise zindandır diyor. Ve ahiret ise Kafir için nedir? Cehennemdir. Mümin ise cennet vardır. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki dünya nimetinde fazla uğraşma çünkü bir kıymeti yok. Şayet kıymeti olsaydı arkadaşlar bunu düşünmeniz lazım. Şayet bu dünya nimeti Allah katında bir kıymeti olsaydı bizlere bir damla su dahi vermeyeceğini hadislerde geçtiği gibi kafire bir damla su dahi vermeyeceğini şayet bir sineğin kanadı kadar kıymeti olsaydı değeri olsaydı Kafire bir damla su dahi vermeyecekti. Haram edeceğini bizlere bildiriyor. O yüzden değerli kardeşim Ashab-ı bunu anlamıştı. Bunu anladıkları gibi ne yaptılar? Kendileri bu yolda mücadele ettiler. O yüzden Abdullah İbni Mes'ud tabiinden olan talebeleriyle Kufe'de okulunda konuşurken onlara diyor ki Le "Entum اَكْسَرُ عَمَلًا min اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ Muhakkak ki sizler ey tabiiler Sizler amel olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından üstünsünüz. Yani siz daha çok amel yapıyorsunuz. Bugün bir Müslüman milyonlarca euro, milyonlarca kilo altın davet için sadaka verebiliyor. Tek başına bir cami inşa edebiliyor. Tek başına bir Müslüman bugün okul inşa edebiliyor. O zamanki sahabeler bir yarım hurma tanesiyle ancak yardım edebiliyordu. O yüzden Abdullah İbni Mesud diyor ki sizin ameliniz peygamberin ashabından daha fazla. Ancak onlar sizden daha hayırlı. Ancak ashab-ı kiram sizden daha hayırlı. Niçin daha hayırlı? Çünkü onlar dünya derdi yoktu. Ya hem bu da olsun hem bu da olsun demiyorlardı. Sadece niyetleri ahiretti. Sadece niyetleri Allah'ın rızasını kazanmaktı. O yüzden Ayşe radıyallahu anhaya peygamberin döşeği sorulduğunda... Yatağa sorulduğunda yatağının liften olduğunu bizlere bildiriyor. Yemeğinin bazen olmadığını, aylar geçtiğini ve evinde Muhammed Aleyhisselatü evinde ateş yanmadığı, ocağın tütmediğini, yemeğin pişirilmediğini söylüyor. Eve geldiğinde yemek var mı? Sorduğunda hayır evde yemek yok denildiği zaman öyleyse oruca devam edeceğim diyerekten inkar ve da nankörlük yapmıyor. Allah'a olan dünyaya değil, Ahiret arzusunu daha çok güçlendiriyordu. Hazreti Ömer'e baktığımız zaman, aleyhissalatü vesselam ashabına baktığımızda, Emirül müminin olduğu halde, yani müminlerin emiri olduğu halde elbisesi yamalıymış. Elbisesi yamalı olduğunu dahi söylüyorlar. Hatta Kisra'nın tahtı getirildiğinde, Kisra'nın altınları Medine'ye getiriliyor. Hazreti Ömer zamanında Kisra İmparatorluğu tarihe gömülüp Müslümanlar orayı ele geçirdiği zaman, fethettikleri zaman oranın zenginliklerini getiriyorlar. Ve bir de Kisra'nın tacı varmış. Kisra'nın tacı o kadar büyükmüş ki develer üstünde taşırıyor. Böyle Kisra tahtında oturduğu zaman zincirden yukarıdan taş gelirmiş. Tacını havada durmuş. Yani sanki kafasındaymış gibi gözükürmüş. Kocaman altından tacı varmış ve o tacın altında oturulmuş. Bunu getiriyorlar. Medine'ye getirince insanlar hayretle seyrediyorlar. Develer üstünde bir tane tacı taşıyorlar. Kısra'nın tacını taşırken Hazreti Ömer radıyallahu anh'u buyuruyor ki bir kavim diyor en emin insanlara mallarını teslim ettiler diyor. En emin olan insanlar. Yani biz bunların malına gözümüz değil isteğimiz değil diyerekler en sağlam ellerde şu anda artık bu mallara ihanet edilmeyecek yani haksızlık yapılmadan adaletli bir şekilde taksim edilip herkesin menfaatine uygun bir şekilde olacağını bildiriyor. Bu insanlar dünya için olmadığını birçok hadis-i şeriflerde bizlere aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Ve yine değerli kardeşim bu insanların üstün olma sebebi ashab-ı kiramın Allah azze ve celle onları bizlere bildirirken neden onu seçtiğini araştırdığımız zaman görüyoruz ki bu insanlar ne zamanki İslam'a girdikleri zaman cahiliyeden olan İslam'dan önceki hayatlarıyla olan bütün ilişkilerini kesiyorlar. Bütün ilişkilerini kestiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onları üstün topluluk kılıyor. En hayırlı topluluk kılıyor. Niye? Müslüman olduktan sonra artık cahiliyeyi arzulamıyor. Eski kötü huylarını istemiyor. Eski adetine geri dönmek istemiyor. Bilakis artık o eski huyların kötü çirkin olduğunu anlayıp onlardan uzak olduğunu bizlere yine Kur'an ve sünnette bildiriyor. O yüzden değerli kardeşim cahiliye nedir bunu araştırmamız lazım. Cahiliye devri deniliyor ki İsa aleyhisselamdan ta Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar yaşanan ...döneme cahiliye dönemi diyoruz... ...yani bilgisizlik çağı... ...insanlar bilgisizlik bir şekilde yaşadıklarını... ...karanlık bir çağda yaşadığını... ...bizlere bildiriyor... ...ve İslam'ın gelmesiyle, Risalet'in gelmesiyle... ...insanlar cahiliye çağından... ...aydınlık çağına, bilgi çağına ulaşıyorlar... ...ve insan kendisi de cahil olabilir... ...toplumu da cahil olabilir... ...ikisi de olabiliyor... ...yani insan kendisi de cahil olabilir veyahut da tüm toplumda cahil olabilir. Ve baktığımız zaman cahiliye dönemin en büyük, en meşhur özelliklerine, en yaygın olan özelliklerine bir o, o toplulukta şirk yaygın olur. Cahiliye dönemi dediğimiz yerlerde bazılarımız diyor ki işte cahiliye dönemi kalmamıştır. Hayır. Cahiliye dönemi her zaman geri dönebilir. Kişiye de geri dönebilir. O topluluğa da geri dönebilir. Ne zaman? Eğer şirk o toplulukta gene yayılmışsa o insanlar cahiliye özeldir O şirkler kutsallaştırılıyorsa, ibadet diye insanlara anlatılıyorsa bu çok büyük bir tehlikedir. O insanların cahiliye dönemini yaşadığına bir işarettir. Eğer bir yerde içki tüketiliyorsa o belde cahiliye beldesine tekrar dönmüştür. Çünkü Arapların en meşhur peygamber aleyhissalatü vesselam'dan Önceki dönemine baktığımızda en yaygın olan bir tane haslet nedir? İçkinin yaygın olmasıdır. 3. zinanın yaygın olmasıdır. Hatta evler varmış, bayrak aslayaraktan farklı şekillerde insanlar oraları ziyaret edip o kadınlarla zinada bulunduklarını ve cahiliyenin en büyük özelliklerinden bir tanesi olduğunu bildiriyor. Yine cahiliyenin en büyük özelliklerinden birisi de faizciliktir, tefeciliktir. Eğer bir yerde... Faizcilik varsa, tefecilik varsa bilsin ki orada cahiliyet hüküm ediyor. Bilgi çağı bitmiştir orada, bilgisizliğe tekrar dönülmüştür. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinde bizleri uyarıyor. Yoksa sizler tekrar cahiliye dönemini mi arzuluyorsunuz? Yoksa sizler kurtulduktan sonra Hakikatı öğrendikten sonra cahiliyetimi istiyorsunuz. O yüzden bir kişi Müslüman olduktan sonra cahiliye olan bütün davranışlardan kendini temizlemesi lazım. Nasıl olur da insan Müslüman olduktan sonra hala bazı kötü davranışlarını terk edemiyor? Nasıl olur da hala Allah'ın haram dediği şeylere ne yapıyor? Hala onları terk edemiyor. Hala televizyonu, hala sinemayı, hala diskoteki, hala içkiyi terk edemiyorsa bu cehaletini gidenememiş. Bunun üzerinde daha cahiliye izleri kalmıştır. O yüzden aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'in Bilal İbni Ebi Rabah'a söylediği zaman işte senin anne siyahın siyah çocuğun, e, siyah kadının çocuğu diye ona hakaret edince Bilal Anhu anh'ı Ebu Ebuzeri aleyhissalatü vesselama şikayet eder. Der ki bu benim annemle beni alay eder, aşağılar. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam gelir. Der ki ya Ebu Azar sen de muhakkak sen öyle bir insansın ki üzerinden daha cahiliye eserleri kalmış. Daha temizlenememiştir. Yani bir insanın hangi ırktan olması onun elinde değil ki. Bu Allah Azze ve Celle'nin kişiyi yaratmış olduğu şekildir. Kişi onu kabul eder. Ha olmuş, habeyazdan olmuş, ha kırmızıdan olmuş, bunun kıymeti yok. Kıymeti Allah katında takvadır. O yüzden değerli kardeşim, eğer birisi hala ırkçılık yapıyorsa, hala ırkçılık kelimeleri ortaya atıyorsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra bu insanda cahiliye özellikleri vardır. O yüzden... Ashab-ı kiramın en büyük özelliği cahiliye dönemini bitirmiştir. İslam'ın gelmesiyle cehaleti ayaklar altına aleyhissalatü vesselam almıştır. İçkiyi ayaklar altına aldırmıştır. Faizi ayaklar altına aldırmıştır. Kan davasını ayaklar altına aldırmıştır. Bunlar hepsi cahiliyenin belirtileridir. O yüzden değerli kardeşim Abdullah İbni es Esselül münafıkların başı Medine'de olan onun oğlu da adı da Abdullah Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın yanına geliyor. Diyor: "Ey Allah'ın Resulü, ben biliyorum ki ben biliyorum ki benim babam bir münafıktır ve sana eziyet yapıyor. Hakkında ileri geri konuşuyor. Hiç acımasızca, asılsız yalanlar hakkında konuşuyor. Dilersen onun kellesini sana getireceğim. Dilersen sana onun kellesini getirip demiyor bu benim babamdır." Bu benim şeyimdir, işte üstadımdır, büyügümdür demiyor. Baba da olsa cahile dönemi bitmiştir. Sen Allah'a ve Resulüne itaatsizlik yapamazsın, ona karşı gelemezsin diyerekten. Peygamberimize gelip izin istiyor. Dilersen onun kellesini sana getireceğim. Peki rahmet peygamberi aleyhissalatü vesselamın cevabı ne oldu? Evet git kes onu. O kötü bir adamdır, münafıktır. Cehennemin en alt tabakasında olacağını bildiği halde ne emrediyor? Diyor ki hayır onunla iyi sohbette bulun. Ona karşı iyi davran ve onunla iyi geçinmeye çalış diyor. Demiyor git öldür. Demek ki ama burada bizim anlatmak istediğimiz nedir? Abdullah İbni Abdullah İbni Selun ne yapıyor? Babası dahi olsa cahiliye izi olursa ona karşı direndiğini gösteriyor. Yani babası taraftarını tutmuyor. Velev ki hak aleyhinde de olsa... Bunu kabul ediyor. Ama bugün nice insanlığımız var, basit bir trafik kazası da yapsa, Müslümanım dediği halde, sakal bıraktığı halde yalanlar söyleyebiliyor. Sigorta hileleri yapabiliyor. Telefonda aldatmacılar yapıyor. Efendim yalancı şahitlik yapabiliyor. Sonra da diyor ki ben Müslümanım cahiliyeyi ayaklar altına aldım. Neye göre aldın sen? Neye göre aldın? Te konuşman yalan. Ticaretin aldatmaca hile yapıyorsun. Ve bu yüzden kavimler yok olmuştur. Aleyhissalatü vesselamın mücadelesi tevhidden sonra muamelattır. Eddinu muamele diyor. İnsanlara karşı ilişkilerdir din diyor. Kişinin ilişkileri dinde çok önemli yeri vardır. Bu ilişkilerimiz Allah için olması lazım. Velev ki aleyhimize de dönse kişi Ramazan ayında oruç tutacağım diye kalkıp hasta raporu alamaz. Nice Müslüman kardeşimiz ben Ramazan'da ibadet yapacağım diyor. Bu sefer kalkıyor ve İş yerinden, işte doktordan rapor alıyor. Bu sefer 30 gün iş yerine gitmiyor ama maaşı da cebine atıyor. Sonra da orucunun Allah'a doğru bir şekilde kulluk yaptığını zannederekten ne yapıyor? Hile yapıyor. Bu adamda daha cahiliye dönemleri var. Cahiliye izleri var. Sahabe ise kendinden bütün cahiliye izlerini atmıştır ve ayaklar altına almıştır ve bir daha da ona dönmemişlerdir. Beşinci unsur, onları üstün yapan, Onları insanla örnek yapan davranışlarından birisi de aziz kardeşim. Onlar ümmetin birliği için çalıştılar. O insanlar ihtilafa düşmediler. Düşmeye de müsaade etmediler. Allah'ın emri gibi waqtasimu bihablillahi cemia walatfarraqu dediği gibi Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. İpiyle kasıt nedir Kur'an'ına sarılın ve onla ve aranızda bozulmayın, aranızda ihtilafa düşmeyin, bölünmeyin emrine uyaraktan bunlar sımsıkı kaldılar. O yüzden değerli kardeşim, Allah yine Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinde buyuruyor ki <gülüyor> diyor ki sakın aranızda tartışıp kuvvetiniz tükenmesin. Aranızda gereksiz şeyleri tartışaraktan ben daha iyi bilirim, bu daha doğrudur, bu daha yanlıştır, bu şöyledir diyerekten Aranızda bölücülük yapmayın. Ashab-ı kiram asla bölücü değildi. O yüzden hepsi görüşlerini Kur'an ve sünnete teslim etmişlerdi. Bir konuda ihtilafa düştüklerinde bunu Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine götürdüler. Ama bugün insanlar ne yapıyor? İşte bana göre böyle, sana göre öyle değil. Falan şeyh efendi böyle demiş, falan yazar böyle demiş diyerekten Allah'ın kitabına peygamberinin sünnetine başvurmadan Meseleleri çözmeye çalışıyorlar. Halbuki değerli kardeşim, ümmetin bölünmesi bir gerçektir. Muhakkak bu ümmet bölünecek. Çünkü Allah azze ve celle bunu Kur'an'ında diyor. Sen ne kadar çaba da göstersen, insanları tek din üzerine, tek itikad üzerine birleştirmesinde başarı olamayacaksın. Ve aleyhissalatü vesselam buyuruyor, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72'si ateşte olacak. Ve bir tanesi kurtuluş olacaktır, cennette olacaktır. Ve sorulduğunda kimdir bu yarasa dediği zaman, ben ve ashabımın olduğu davranış üzere olanlardır buyuruyor. Yani ashabın gitmiş olduğu yol neyse budur kurtuluş. O yüzden her Müslüman şu soruyu sorması lazım. Ben dinde bölücü müyüm? Acaba ben dinde bölücülük bir davranışta bulunuyor mu? Çünkü dindeki bölücülük PKK teröründen daha tehlikelidir. Bugün nasıl... PKK terörünü nefret ediyorsak, kınıyorsak, kabul etmiyorsak dindeki bölücülük daha büyük tehlikedir. Niçin? Çünkü insanların sen e, sınırları bölmüyorsun, dini Allah'ın indirmiş olduğu kitabı, Kur'an'ı, peygamberini bölümlüyorsun. <gülüyor> Geçenlerde bir tartışmada bir insanla konuşurken e, Cezayirli birisiyle tartışılırken orada o vatandaş diyor ki Cezayirli ee, İslamda parti var mıdır, yok mudur tartışması var. Ona bizim hoca sordu, dedi ki, ümmet dedi İslamda parti var mıdır? Dedi evet vardır dedi. Ondan sonra bir müddet sonra arkada hocamız dedi ki o zaman sana bir sorum var. Ben sizin partinize üye olacağım. Evet sonra, sonra da üye olduktan sonra sizin partinizin içinde yeni bir parti ilan edeceğim. Buna razı olur musunuz? Dedi asla olmayız. Bu fitneciliktir. E peki sen ümmetin Muhammed'in içinde ama kuruyorsun grubunu. Sen ümmeti Muhammed'in içinde grup oluşturmaya helal diyorsun. Tarikat kurmak helal diyorsun. Nakşi olmak helal diyorsun. Ama ben senin tarikatına gelip senin tarikatın içinde tarikat kurmak istesem bana bölücü diyorsun. Sıbhanallah kendi nefsine helal gördüğünü başkasına niye helal görmüyorsun? O yüzden değerli kardeşim ümmeti Muhammed'i bölmek haramdır. Ee, İbni Asim'in kitabında geçtiği gibi, kitabı sünnede geçtiği gibi Hazreti Ömer oturuyor, düşünüyor. Diyor ki neden bu ümmet bölünecek? Peygamberi bir, kitabı bir, kıblesi bir, Rabbi bir olan Müslümanlar nasıl olur da ileride bizden sonra, ashab i kiramdan sonra 70 küsur fırkaya bölünecek ve cevabını bulamıyor. Bulamayınca ne yapıyor? Abdullah İbni Abbas radiyallahu çağırıp bunun cevabını istiyor. Abdullah İbni Abbas radiyallahu buyuruyor ki Ey emir el müminim biz Kur'an bizim zamanımızda indi ve biz hangi ayetin hangi sebepten indiğini nuzule olduğunu biliyoruz. Ama bizden sonra Müslümanlar Kur'an'ı okuyacaklar hangi ayetin neden indiğini sebeplerini bilmeden Kur'an hakkında görüş belirtecekler. Sonra da o görüşlerinde ısrar edecekler. Ve ısrar ederekten ne olacak? Müslümanlar bölünecek. Ve gerçekten de bugün böyle olmuş. Kimse sahabenin görüşüne müracaat etmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görüşüne müracaat etmeden Kur'an'ı açıklamaya çalışıyor. Geçenlerde bir kardiyani, Ürdünlü ile tartışırken Almanya'da geldi. Dedi ki işte sizinle tartışmak istiyoruz. Dedim sen nerelisin? Dedi Ürdünlü. Dedim subhanallah bir Ürdünlü Kur'an'ı Arap dili olduğu halde, peygamber Aleyhisselatü Vesselam Arap olduğu halde hadisleri okuma imkanı olduğu halde nasıl olur da sen bırakırsın bu peygamberi kendine yeni bir peygamber Pakistanlı bir adamı, tuvalette vefat etmiş ölmüş bir adamı peşinden gidersin. Bana bunun sebebini söyle. Başka bir şey istemiyorum. Verdiği cevap ne diyor biliyor musunuz? Diyor hadis-i şerif okudum. Buhari'de bir hadis-i şerif okudum. Evet Hadis-i şerifte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki benden sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Bundan da anladım ki bu adam peygamber olacağını. Yani Kardani denilen adamın ileride peygamber olacağına işaret olduğunu. Yani sen bunu neye göre anladın? Dedim ki ona o zaman 123 bin ashab kiramdan bir kişi böyle anlamış mı senin anladığın gibi? Anlamamış. 123 bin sahabeden birisi demiş mi bir peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra bir peygamber geleceğini dememiş. Bilakis hepsi zıttını demiş. Demişler ki peygamberden sonra başka peygamber yok. Vahiy gelmeyecek. Aleyhissalatü vesselam diyor, benden sonra peygamber gelseydi Ömer İbnül Hattab olurdu. O yüzden değerli kardeşim bu insan ne yapmış? Aklıyla dini anlamak istediğinden dolayı hataya düşüyor ve dini bölüyor. Sonra da seni tehdit ediyor. Diyor benim gibi inanacaksın, inanmasan kafir olursun. Bizde şimdi bir kitap var, ismini söylemeyeceğim adam arkasına yazmış. Eğer böyle iman etmesen yazmış itikad risalesi diye 20 sayfalık kitap. 20 sayfa içinde yazdıktan sonra arkasına yazmış ki kim böyle iman etmese Allah'a yemin ederim ki cehennemde olacak. Yani sen Kur'an mısın? Sen kimsin? Ne hakla bu cüretle bunu söylüyorsun? O yüzden değerli kardeşim ve güç olsa seni zorlayacak. İmam Ahmet dönemine baktığımızda görüyoruz ki sapık fırkalar, bidat fırkalar ne yapmıştır? Bunların eline güç geldiğinde Müslümanlara zorla, belirli bir şekilde iman etmelerini zorlamışlar. Yapmayanı ya idam etmişler ya işkence etmişler ya da sürgün etmişlerdir veyahut da onu makamından azletmişlerdir. O yüzden değerli kardeşim Ümmetin birliği için çalışmamız lazım. Ümmetin birliği ancak Kur'an ve Sünnet ve ashabi Kiram'ın anlayışıyla olur. Kur'an'ı Allah ve Resulünün ve ashabi Kiram'ın anladığı şekilde tatbik etmiş olduğu şekilde anlarsak, yaşarsak doğru İslam'ı yaşamış oluruz. Ama kalkıp Kur'an'ı herkes kendisine göre yorumlarsa, kendi hevasına göre değiştirirse o zaman bugünkü ümmetin haline dönmüş oluruz. Ve böylelikle de birliğimiz, kuvvetimiz dağılmış olur. Dağılan bir kuvvetin birliğinde herkes tarafından rahat bir şekilde ele alınacağını, kazanabileceğini biliyoruz. Yine değerli kardeşim, bu ashab-ı kiramın üstün olmalarının sebebi ve bizlere kıyamete kadar bütün Müslümanlara örnek olmaların hasletinden bir tanesi de bu insanlar her zaman kendi nefislerini hatalı görmüşlerdir. Asla kendilerini beğenmemişlerdir. Bu insanlar asla kendileriyle gururlanmamışlardır. Yapmış oldukları ameller cebbar da olsa, kocaman da olsa hep hafife almışlar. Kendilerinde eksiklik görmüşler. Hiçbir zaman kamillik görmemişler. Kendilerine mürşidi kamil takmamışlar. Bu insanlar kendilerine her zaman nefsinin onu kötüye götürebileceğini, kötüye emredeceğini bizlere bildiriyor. Nitekim Yusuf Suresi'nde Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ve me uberrü nefsî. İnne en-nefs le'ammâratun bis-sû' illâ mâ rahim Rabbî. İnne Rabbî gafûrun rahîm." Nefsimi temize çıkarmıyorum. Nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde Sadece değil normal bir şekilde çok kuvvetli bir şekilde aşırı bir şekilde kötülüğü emreder. Rabbim acıyı korumuş olmasa o zaman nefis ne yapacak? İnsanı helaka götürecek. O yüzden ashab-ı kiramda bu anlayış vardı. Aleyhissalatü vesselam o kadar ibadet yaptığı halde buyuruyor ki kişi ancak cennete Allah'ın rahmetiyle girecek. Onun rahmetiyle cennete girilecek. Bunun üzerine ashabi kiram diyor. Sen de mi ya Resulullah? Sen ki gece gündüz namaz kılıyorsun, oruçlu geçiriyorsun, en çok aramızda hayır yapıyorsun. Sen de dahi mi Allah'ın rahmetiyle cennete gireceksin dediğinde evet diyor. Ben de diyor Allah'ın rahmetiyle ancak cennete gireceğim. O yüzden değerli kardeşim sakın ola ki yapmış olduğun amelleri üstün görme. Bir hadisi şerifte geldiği gibi geldiği gibi buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Cennet ehli cennete yerleştikten sonra tek bir şeye pişman olacak. Cennet ehli cennete girdikten sonra bütün her şeye razı. Ama bir şey onları hep üzecek. Her zaman kalplerinde bir burukluk olacak. Nedir o burukluk biliyor musunuz? Dünyada Allah'ı anmadıkları vaktin acısıyla cennette de olsa hep o akıllarına gelecek. Keşke o boş geçirmiş olduğumuz vakti de Allah'a kulluk ile... Allah'ı zikrederek, Allah Azze ve Celle'yi anaraktan geçirseydik diye ne yapacaklar? içlerinden bir dert olacak. O yüzden değerli kardeşim yapmış olduğun ibadetleri büyük görüp de nefsin kendini ucuplaştırmasın, seni büyük göstermesin, önemli olan insanların huzurunda büyük olmak değil, önemli olan Allah Azze ve Celle'nin huzurunda büyük olmaktır. Bu da nasıl olur? Kişi her zaman hatalarını bakarsa, kendisini düzeltmek için, çalışırsa o zaman inşallah bu olur. Yine değerli kardeşim İbni Ebi Şeybe'den buyuruluyor ki yine e, e, bildiriliyor ki Ebu Derda radıyallahu anhu hastalandığında insanlar onu ziyaret edermiş. Dermiş ne derdin var neren ağrıyor deyince derlermiş ki benim derdim hastalığım değil günahlarımdır. Benim düşüncem benim günahlarımdır. Nefsimdir. Yapmış olduğum günahlardır. O yüzden değerli kardeşim aleyhissalatü vesselam günde yüz defa istiğfar edermiş. Halbuki Allah azze ve celle onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını af ettiği halde ona günde yüz defa istiğfar edermiş. Yani günahlarının bağışlanmasını dilermiş. Peki bizler kaç defa diliyoruz? Bizler bugün aleyhissalatü vesselam gibi günde yüz defa istiğfar yapabilir muyuz? Namazın ardından üç defa istiğfar söylemek çok büyük bir olaydır. Namazın ardından Peygamber aleyhissalatü vesselam üç defa Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah demiştir. Bunu bile bugün çoğu kardeşlerimiz yapmıyor. Çoğu Müslümanımız bu duayı bile istiğfar istemeden namazın ardında maalesef gerçek davranıyorlar. Yine değerli kardeşim sahabeyi üstün yapan, yine sahabeyi kiramın üstün yapan ve onları bizlere örnek kılan özelliklerden bir tanesi de bu insanların sebeplere sarıldığını görüyoruz. Bu insanlar yatıp iman ettikten sonra yan gelip nasosu Allah bizimle beraber. Her şey Allah'ın dediği gibi zaten olacak. Biz yan gelelim, yan yatalım dememişler. Allah'ın şu emri Enfal suresinin 60. ayette olduğu gibi ve e'du ve e'du lehum mastata'tum min quve Allah Azze ve Celle buyurur ki onlara karşı gücünün yettiği kadar kuvvetle hazırlan. Gücünüzün yettiği kadar onlara karşı ne yapacaksın diyor? Hazırlık yapacaksın. İman hazırlığı, maddiyat hazırlığı, her türlü hazırlıklarda bulunacaksın. Bugün adam televizyona seyrediyor ve işte İsrailli görüyor askerin Filistinli bir Müslümanı öldürdüğünü görünce başlıyor ona beddua ediyor. Alimler diyor ki bu dua Allah'la alay etmektir. O kişi oturup koltuğunda televizyona bakıyor, haberlerde o katliamı görüp sövüyor ya o Allah'la alay ediyor o Müslüman. Niye? Eğer samimi duasında olsaydı hazırlığını yapardı. Hem oturup seyredecek, Allah'ım bize yardım et diyecek, sonra da yan gelip atacak. Bu bu hangi samimiyetlik? O yüzden Allah Azze ve Celle ashab-ı kirama emrediyor. Şunfiyat yok. tam bek amel istiyor. Gerçek iman istiyor. İmanımızı bedenimizle göstermemizi istiyor. Dışarı vurmamızı istiyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki el mu'minul kavi hayrun <gülüyor> ve ahabu ilallah minel mu'minul daif. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bir kuvvetli Müslüman daha hayırlıdır ve Allah için daha sevimlidir. Allah indinde bir kuvvetli mü'min Zayıf olan müminden daha sevimlidir ve daha hayırlıdır. O yüzden o insanlar, birinci nesil insanlar, ashab-ı kiram bu haslet için çalışmışlar. Daha kuvvetli olmaları için. Bugün elimizde bu kadar imkanlar olduğu halde, size soruyorum şimdi, o kadar imkanlarımız var. İnternet var, para var, uçak var, bir sürü ulaşım kolaylaştırılmış kitaplar, matbaalar var, her şey var. Sahabenin bu imkanları olmadığı halde, Onların ulaşmış olduğu davetin biz yüzde kaçına ulaşabilmişiz? Sahabe-i kiramın elinde neyi vardı? Bir bakmışsın Taçi'ne kadar ulaşmışlar, bir bakmışsın Fas'a kadar, Mahir'e kadar ulaşmışlar, bir bakıyorsun Kıbrıs'a kadar ulaşmışlar. Bunların elinde ne vardı? Kaç euroları vardı? Ne uçaklarla gittiler oraya acaba? Ellerine ne imkanla gittiler? Bugün bizim elimizde her türlü imkan olduğumuz halde onlar kadar başarılı olamamışız. Neden? Çünkü hazırlığımızı doğru yapmıyoruz. Tembeliz. Tembellikle de övünüyoruz. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettiğimizi diyerekten vazifemizi yerine getirmiyoruz. Allah Azze ve Celle iman istiyor ve salih amel istiyor. Bizden davranış istiyor. Davranış ne olacak? Salih olacak. İslam dininin bütün dinlerden üstün olmasının sebebini Allah Azze ve Celle saf suresinde bize bildiriyor. ''Hüvellezi ersale rasulehu bilhude'' Allah Azze ve Celle diyor ki o elçisini hidayet üzere gönderdi. Yani faydalı ilimlerle gönderdi. Hidayet üzere gönderdi demek Allah Azze ve Celle Resulüne insanlık için çok önemli faydalı bilgiler verdi. Ve bir de dinül hak verdi. Gerçek din. Yani apuk sapuk şeyler değil. Akla, mantığa, insanlığın fıtratına Uygun davranışlar verdi. Zulüm etmeyeceksin, annene babana karşı iyi davranacaksın, komşuna haksızlık yapmayacaksın, çocuklarına karşı adaletli olacaksın, doğru konuşacaksın. Bunlar hepsi güzel şeyler. Gerçek dindir. Yani kalkıp tap demiyor. Kalkıp sana fayda zarar veren bir şey yücel demiyor senden. Yani nedir? Dinül haktır. O yüzden değerli kardeşim Allah Azze ve Celle bizden hazırlık istiyor. Hazırlık nedir? İmani hazırlık ve imani hazırlıkla beraber maddi hazırlık. Bunları Allah yolunda seferber etmek ve Allah'ın dini kelimesi yücelmesi için o yolda en güzel bir şekilde insanlara öğüt vermektir. Bunu yapabilmektir. Aleyhissalatü vesselam ve ashab-ı kiram bunu yapmıştır. Onların bu kadar imkanı olmadığı halde ve bizim bugün dünyanın her yerine ulaşabileceğimiz halde onların ulaştıkları yerlere biz hale ulaşamamışız. Niye? Çünkü biz kendimize hazırlık görmüyoruz, hazırlık yapmıyoruz, ilim için müracaat etmiyoruz. Kur'an okumakta gayret göstermiyoruz. Ashab-ı kiram ise Kur'an-ı Kerim'in 10 ayetini ezberleyip diğer ayetlerine geçmiyorlardı. Ta ki onu doğru anlayana kadar, kavrayana kadar, onun hükümlerini anlayıp onunla amel edinceye kadar onunla yapmıyordu. Biz yıllardır Kur'an'ı okuyoruz ama ne ezberleyebildik ne onun hükümlerini tanıyabildik. Ne de onun hükümleriyle amel etmeye çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. Ne de çaba göstermek isteyenlere de zemin hazırlıyoruz. Nasıl ondan sonra Allah'ın yardımı gelecek? O yüzden ashab-ı kiram sebeplere sarılmıştı. Sebeplerle Allah azze ve celle de onlara rahmetini verdi. Son olarak da değerli kardeşim son sekizinci husus ise bu ashab-ı kiramın Ümmete ve insanlığın lideri olduğunu, en hayırlı topluluk olduğunun sebeplerinden bir tanesi de değerli kardeşim, bu insanlar kendi nefislerini ibadet ile temizlerlerdi. Dünya malıyla değil, kadınla çocukla değil, ibadet ile iç huzuru ararlardı. Çünkü insanlar iç huzura ihtiyaçları var, sakinleşmesi gerekiyor ve bu sakinleşmeyi ancak iman verir. Ve ibadet verir. O yüzden Aleyhisselatu vesselam diyor. Kimde üç haslet varsa o imanın tadına varmıştır. Yani iman bir meyvedir. Nasıl bir muz, nasıl bir elma, bir armudun tadı varsa imanın da bir tadı olduğunu peygamber Aleyhisselatu vesselam bildiriyor. Ve kim o tada varmışsa, kim o iman tadını, meyvesinin tadını yemişse artık o hiçbir dünya nimetlerinin tadını o dinle değiştirmez. Asla dinini ister. Niye? Çünkü artık o iç huzura kavuşmuştur. Alimler o meyve tadının tarifini yaparken derler ki, bu iç huzurdur. Mutlu adam kendini istediyor. Evet parası yok. Evet işi başarılı değil ama sıkıntılı insan değil. Ama dertli insan değil, huzurlu yaşıyor. İç huzuru var. Sakin bir insan. Kanaatkar bir insan. Niye? Çünkü Allah azze ve celle ona o imanın tadını tatdırdıktan sonra artık kafa içkiyle bulmuyor, kadınla bulmuyor, sigara içerek bulmuyor. Efendim gidip kumar oynayaraktan değil, Allah Azze ve Celle'nin ona vermiş olduğu o imanla huzuru buluyor. O yüzden buyurur Kaliüllahü Vesselam Allah'ı ve Resulünü her şeyden en fazla seven o birinci hasletidir. İkincisi nedir? Allah için dostluk kurmak ve Allah için. Allah için dostluğu bitirmektir. Yani çıkar için değil, dünya menfaatleri için değil, Allah için olacak. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Muhakkak müminler kardeştir. Bak bu kelimeyi çoğu hafife alıyor. Şurada Alman kardeşimiz oturuyor. O kardeşe hasret. Babası var, annesi var, abcaları var, kardeşleri var ama onlar onun kardeşi akrabaları değil. Onlarla sarılamıyor. Onlarla bayram yapamıyor. Bizler bayram namazımızdan sonra ailelerimizin yanına gidiyoruz. Bayramı kutluyoruz, tatlılar yiyoruz. Onlar buruk kalıyorlar. Kardeşliğin manasını ancak olmayan insan hisseder. O yüzden nice kardeşimiz en rahat şekilde kardeşin kalbini kırabiliyor. Hiç düşünmeden cümleler kullanaraktan onun kalbini kırabiliyor. Halbuki Allah katında o kardeşin çok kıymetli. O kardeşin Allah katında Müslüman kardeş çok kıymetlidir. Ona sarılman lazım. Ona sabırlı olman lazım. Onun hatalarını örtmen lazım. Ona nasihat etmen lazım. Onun elinden tutup ona yardım etmen lazım. Eğer maddi durumu zayıfsa maddi destek vermen lazım. Onun arkasından dua etmen lazım. Hayır dilemen lazım. Onun hakkında hasretlik yapmaman lazım. Dedikodu yapmaman lazım. Kendi nefsine istediğin o kardeşine istemen lazım. Bunu sahabe yaptılar, başardılar. O yüzden değerli kardeşim onlar kardeşlik Ruhunu yaşadıklarından dolayı Allah Azze ve Celle onları farklı yaptı. Ama bugün aynı safta namaz kılanlar birbirine düşman. Namaza göre diyor, seni Allah için nefret ediyorum. Subhanallah camiye gelmiş namaz kılacak. Kardeş diyor ki senler Allah için nefret ediyorum. Ne hakla bunu diyorsun? Bu nasıl Allah için olabilir? Allah Azze ve Celle diyor ki kardeş olun. Sen diyor ki ben Allah için senden nefret edeceğim. Bu ne kadar yanlış bir davranış olduğunu bilmemiz lazım. O yüzden bu kardeşliğin kıymetini bilmemiz lazım. Kardeş bu. Bu kelimeyi unutmayın. Kardeş, din kardeşi Allah katında çok önemlidir. O kadar önemli ki ahiret gününde aleyhissalatü vesselam kutsi hadiste dediği gibi Allah Azze ve Celle seslenecek. Nerede o birbirlerini benim için sevenler. Onları bugün gölge olmayan arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. O dışından başka hiçbir gölge yoktur. Diyen Allah Azze ve Celle olacak. O kardeşliği yaşamamız lazım. Mümkün değil kardeşlik maddiyat üzerine kurulsun. Mümkün değil meslek üzerine kurulsun. Mümkün değil memleket üzerine kurulsun. Biz anca din kardeşliğiyle birlik olabiliriz. O yüzden değerli kardeşim, ashab-ı kiram iç huzuru ibadette aradı. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Ve muhakkak onu kötülüklere de gömen de ziyan etmiştir. Ziyanla uğramıştır. Nefsinin temizlenmesini de ancak ibadetle olur, namazla olur, oruçla olur, haçla olur, sadakayla olur, zekatla olur, iyiliği emretmekle olur. O yüzden aleyhissalatü vesselam diyor ki namaz benim için göz bebeğimdir diyor. Ya insan gözünü değiştirir mi? Gözüne elini batırır mı? Batırmaz. Namazım diyor gözüm gibidir diyor. Nasıl gözümü koruyorsam, gözüme zarar gelmesine mani oluyorsam namazı da o kadar ihtimam göstermen lazım aziz kardeşim. O yüzden değerli kardeşim ancak biz iç huzuru ibadette bulacağımızı bildiriyor. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hac yaparken sahabe gelip soruyor. Ya Resulallah biz niye ihramları giyindik? niçin Kabe'yi yedi defa dönüyoruz niçin Safa Merve arasında yürüyoruz, niçin saçımızı kazıyoruz, niçin kurban kesiyoruz niçin Mina'ya gidiyoruz niçin Arafat'a gidiyoruz deyince bunları sorunca peygamberimizin verdiği cevap bir cümle oluyor diyor ki bunlar hepsi sizleri Allah'a yaklaştırmak içindir Allah'ı anmak için bir destektir camiler niçin Allah için en sevimli mekandır çünkü orada Allah Azze ve Celle anılıyor camide olmasan evde olacaksın belki Allah'ı anmayacaksın ama camide olduğun zaman o mekan o ibadet seni ne yapıyor Allah'a yaklaştırıyor Allah Azze ve Celle'yi almaya getiriyor o yüzden değerli kardeşim ibadete devam etmemiz lazım ibadete fitne döneminde insanların karışık döneminde hakkın nerede olduğu belirsiz olan herkesin kargaşa döneminde aleyhissalatü vesselam diyor ki Hüzeyfe radiyallahu anhoya sımsıkı Kur'an'a ve sünnete sarıl diyor. Sımsıkı Kur'an'a ve sünnete sarıl ve ahir zamanda diyor ibadetle ömrünü geçiren kişi elinde ateş tutmuş gibidir diyor. Elinde zanki ateş parçası varmış gibi ağır bir mücadele veriyor ve onun sevabı çok büyüktür. Niye? Çünkü en büyük bir fitne zamanında, kargaşa zamanında insanların Allah Azze ve Celle'den uzaklaşmış, bilgisizleşmiş olan bir zamanda Allah'a yaklaşmak için ibadet yapmaya çalışıyorsun. Onun rızasını kazanmak için sakal bırakıyorsun, oruç tutuyorsun, camiye gidiyorsun, iyilikler yapıyorsun. Bunun sevabı diyor nasıl elde ateş tutarsan o kadar sevap olacaktır. O sevabı bilerekten Allah'a kulluk yaparsan o zaman iç huzuru bileceksin. Ve sahabe bunu bulmuştur. Sahabe-i kiram ibadet ederekten huzuru bulmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anhu iken Ebu Lu'lu Mecusi tarafından e, saldırıya uğrayıp yaralandığı zaman bayılıyor. Daha vefat etmeden önce baygınlık geçiriyor. Ve ashab-ı kiram bunu odasına taşıyor. Evine taşıyorlar. Ve uyandırmak için bir sürü o zamanki tıbbi imkanlarla onu uyandırmak için çaba gösteriyorlar. Çaba gösteriyorlar. Başaramıyorlar. Bunun üzerine sahabeden birisi diyor ki Ömer ezana duydu mu mutlaka kalkar. O ezanı duyduğu zaman o asla uyumayan birisiydi. Bunun üzerine odanın içinde Hazreti Ömer'in yaralı yapmış olduğu odanın içinde <gülüyor> ezanı okuduğu zaman Hazreti Ömer kalkıveriyor. Uyanı veriyor. Ve ilk konuştuğu cümle ise insanlar namazı kıldı mı? Namazı tamamladınız mı? Diye, tanı tamamladınız mı diye ilk bu soruyu soruyor. Biz neredeyiz? Bugün ilk bizim başımız ağrısa kimi var namazı dahi terk ediyor. İbadetlerini hemencilik askıya alıyor. İşte sıhatım diyerekten gevşekliğe başlıyor. Halbuki birinci neslin başarılı olmasının sebebi ve Allah Azze ve Celle onları seçmesinin sebebi onlar ibadette samimidiler ve ibadet ile meşgul oldular. İbadetin dışına çıkmadılar çünkü ibadetin dışındaki her şey Allah'tan uzaktır. Allah Azze ve Celle'nin alakası yoktur. O yüzden boş zamanlarını ve genel zamanlarını Allah'a kulluk ile geçirdiler. Sözümün örnekleri bir sürü verilebilir. İmam Şafi'nin bir sözü var. Diyor ki şayet su beni takvamdan alık koysaydı su içmeyi terk ederdim diyor. Eğer su içmek beni Allah'a olan takvadan uzaklaştırırsa yani ibadetime bana mani olursa ben ne yapardım diyor? Suyu dahi içmesin. Biz bugün Televizyonu gece yarısına kadar bakıyor. interneti sabaha kadar duruyor. Halbuki biliyor ki o televizyon onu sabah namazdan alıkoyacak. Bildiği halde internet onu alıkoyacağından umursamıyor ya önemli değil diyor. O yüzden bu çelişkidir arkadaşlar. Bu çelişkidir. Sahabeyle yaşantılarıyla bizim yaşantımız arasında büyük bir çelişkidir. O yüzden aleyhissalatü vesselam yatsıdan sonra erken uymayı emrediyor. Aleyhissalatü vesselam. Yatsı namazından sonra insanların uyumasını ve başka işlerle meşgul olmasını ne yapıyor? Hoş karşılamıyor. Budur ümmetin anlayışı. Niye? Çünkü kişi yarın tekrar ibadet onu bekliyor. Görevler bekliyor Allah'ın huzurunda. ibadetlerini yapması gerekiyor. Bunu da ancak bilinçli bir şekilde yapabilir. Sarhoş bir şekilde değil. Bilgisiz bir şekilde değil. isteyerek, sevinerek gelmesi lazım. Çünkü bir ibadetin kabul olması için üç tane rüknü vardır. O ibadetin üç tane rütbiyi olmasa eksik olur, son ibadeti eksiktir, tamam değildir. Nedir bu? Bir korkuyla Allah'a kulluk yapacak, iki ümit ile şey yapacak, ibadet yapacak, üç sevgi ile ibadetini yapacak. Sırf korkuyla yaparsa hariciler gibi olur. Sırf korkuyla Allah'a ibadet yaparsa hariciler gibi olur. Sırf sevgiyle ibadetini yaparsa Hristiyanlar gibi sapık olur. Ama ibadetini yapacak, umut edecek. Ben bunu yaptım ve Allah Azze ve Celle bu ibadetim için bana mükafat verecek. Ben bu ibadeti terk edersem Allah beni azaplandırabilir ve bunu severek yapacak, bıtkınlıkla değil. O yüzden değerli kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle buyuruyor, ehline emret, namazı ehline emret buyuruyor. Onları alıştır, namaza kalkmaları için, ibadetle meşgul olmaları için onları ne yap diyor? uyandır namaza çağır ve bu hususta da sabırlı ol yani pes etme bir kere çağırdın çocuklar tepki yaptı diye de vazgeçme devam bu konuda güzel bir şekilde onlara inandırıcı bir şekilde ikna ederekten hayırlı bir şekilde ne yapacaksın uyarmaya da çalışacaksın Allah hepinizden razı olsun ve sallallahu ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in subhaneke allahümme ve bihamdike şedü en la illa ente ve Bu 8 konuyla ilgili saymış olduğunuz özelliklerle ilgili sorusu olan varsa sorusunu sorabilir. Yoksa zaten eee 20 dakikada Ebussaid Hoca'nın sırası başlıyor. Hem biraz bir havalandırma yaparız. Hava ışık şey açacağım pencereyi biz abi. Doğru var mı? Anlaşılmayan yer var mıydı? Buyur Mahmut. <gülüyor> Estağfurullah buyur. Az önce tarikatçı bir kardeşle konuşuyorsa diyor, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisiyle çıkınırsanız hidayeti bulursunuz? Bu hadis sahih değil. Heh, ben de ona dedim ki, Bu hadis sahih değil. Ancak şöyle biz diyoruz ki sahabenin hepsini alırsak hidayeti bulursun. Ama sadece bir sahabeyi alırsan o bütün rivayetleri yapmamış. Mesela sen kalkıp Ayşe radıyallahu anh'ın Peygamberimizin eşi, müminlerin annesi, onun hadislerine bakaraktan tüm İslam'ı yaşayabilir misin? Yaşayamazsın. Sade bu Bekir radiyallahu anh hadislerini alaraktan İslam'ın tümünü yaşayamayız ki eksik kalır. O yüzden biz tüm sahabeye alırsak İslam tamamlanmış olur. Var mı sorusu olan, var mı arkadaşlar? Bir Allah razı olsun. Berekallah. Yarınki programı da o zaman siz söyleyin Necmi. Nasıl programsa arkadaşlar bilsin. Şimdi yarın sabah namazında Ebu Sait hocanın konuşması var. Ebu Sait hocanın var. Sabah namazından sonra yani saat yedi buçukta yedi buçukta yarın cumartesi çalışmayan kardeşler varsa ondan sonra saat onda 10 ile 10 buçuk arası tekrar benim bir dersim var. Yarın biz konuşuruz. Yarın. Ondan sonra Ebu Sayed hoca'nın bayanlar için Gazi abinin evindeymiş. Bayanlar toplanacak. Öğlen namazından sonra mutlaka eşlerinizi, annelerinizi, ablalarınızı, kızlarınızı oraya gönderin. Gazi hoca'nın evine. Ondan sonra akşam 7-15'te tekrar bizim ee, dersimiz var sonra yine 21'de de Ebu Sayed hocanın burada sohbeti olacak ee, Ebu Sayed hocayı çağırın istersen bir dakika kalın geliyor mu hocam Allah razı olsun şöyle mı nasıl nasıl Midya mi? Evet midya gelmiş. Belediye.